oradan geliyor. Peki evet. şimdi... ...Nurcan Baysal'a bağlanalım. Dün de bir yazısına, T24'te... ...1 Ocak tarihli yazısına değinmiş... ...ve kendisinin... E, ...bir de açlık grevine gitmek üzere... ...olan... E, ...insanları engellemekte de zorluk çektiğini... ...söylüyordu. Çünkü cesetlerini... ...ailelerinin... E, ...çocuklarının cesetlerini al alamıyorlardı... ...sokağa çıkma yasağı... ...olduğu için surdan... Durumun ne olduğunu bir kez daha konuşmaya çalışalım kendisiyle. Günaydın Nurcan Hanım. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Evet. Kolay gelsin diyelim ve lütfen bize biraz olup bitenler hakkında bilgi verir misiniz? Önce bu çocuklarının cesetlerini almaya çalışan ailelerle ilgili bilgi vereyim. Ben dün sabah tekrar ailelere uğradım. Aileler dört gün oldu bugün. Dört gündür açlık krevine girdiler. yani Diyarbakır Şubesi'nde yatıp kalkıyorlar. Diyarbakır Şubesi'nde yatıp kalkıyorlar. Ee, yani o konuda hiçbir gelişim Mahallesef kaydedilemedi Bugün de sanırım 15'e de 16. gün olmalı ee, Çocuklarının cesetleri e, Hala yerde Daha önce e, cesetlerin Bir okulun bahçesinde olduğu söylenilmişti Şimdi kurşunlu caminin bahçesine Getirildiği söyleniyor Ama hala hani e, Tam olarak nerede bilinmiyor Gerçi bunlar birbirlerine çok yakın mesafelerden e, Bahsediyoruz e, Ve şey yani Hala bu cesetler alınamadı Diyarbakır'da bu arada kar var. Çok yoğun bir kar yağışı var. Yani koşullarda şu an insanlar için işte dışarıya çıkma koşulları bile çok zor. Ve tabii aileler hani bu karın altında çocuklarının olması, ailelerin acısını daha da katlıyor. Bu konuda biz bazı girişimlerde bulunduk. İşte Vali Bey ile görüşmüştük fakat ee, yani bir sonuç alamadık. Yani aslında biz ilk Vali Bey ile görüştüğümüz zaman şey söyledi bize. Yani tamam bizim açımızdan devletin güvenlik güçleri açısından hani biz şeyi taahhüt ederiz bir güvenlik sorunu olmaz dedi. Biz hatta mutlulukla görüşmeden çıktık. Fakat daha sonra savcılık ailelerden hani ölür ölmeniz durumunda devlet sorumlu değildir o alana girerseniz gibi bir kağıt istedi. Ve yine e, ailelerin ve iadenin görüştüğü e, güvenlik güçleri e, hiç kimsenin böyle bir garanti veremeyeceğini e, dair bildirimlerde bulunmuşlar. Bunun üzerine de hiç kimse o alana gidip e, güvenlik olmadığı için yani bu da aslında çok kısa mesafelerden bahsediyoruz. Yani evet. şöyle söyleyeyim size yani normal sokağa Gazi caddesine hani o kadar ana bir caddeden 100 metre, 200 metre içerisinden bahsediyoruz biz. Ya yani çok uzak mesafelerden değil ama o mesafelere bile şu an Diyarbakır'da girilemiyor maalesef. Yani hiçbir gelişime kaydedemedik bu konuda. Ailelerle dün ziyaret ettim çok üzgünlerdi. Yani ben de elimden geldiğince dile getirmeye çalışıyorum ama seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Ama şu an yapabildiğimiz bu aslında bir sivil heyet oluşturalım dedik. Hatta şey diye hani iade mazlum der ben böyle birkaç kişiye gidip şey yapabilir miyiz, alabilir miyiz diye. Bu konuda tekrar vali bey ile görüştük. E, vali bey de iyi olur dedi ama benim hani gördüğüm burada bir şey sorunu var. Yani hakikaten karar alıcı devletin içerisinde kim bir o belli değil. Yani devletin her birimi farklı cevaplar veriyor. Yani birçok kez de hani e, güvenlik güçlerinin birçok kez işte kaymakam vali gibi bu insanların talimatlarını takmadıklarını dile getirdiklerini görüyoruz. Öyle de olunca insanlar aileler bunu izin vermediler. Yani bir aynı zamanda başkası da hani bizim çocuklarımızın ölü bedenlerini almak için gittiklerinde bir şey olursa biz bu vicdan azabıyla yaşayamayız dediler. Evet, yazınızda Ve izin vermediği için gidemedik. Evet, yazınızda da en çarpıcı bölümlerden biri oydu. Yani okuduğu zaman insanın da tüyleri ürperiyor. Yani böyle bir sorumluluğu kesinlikle almayacaklarını vicdanen söylemiş olmaları evet, sizin evet. önerinizle karşısında insanı çok sarsıyor tabii. Evet. Yine e, bu sabah, e, bu gece bir yazım yayınlandı. Yine bu ailelerle ilgili. Dün mesela gittiğimde anne şey diyordu. Yani hani insan 15 gün bir sineği bile yerde bırakmaz, bırakmaz. Hani bırakın ölü bir bedeni yerde kalması. Ve, e, aynı zamanda mesela İsa Oran'ın e, hikayesini e, babası anlattı. İşte 9 Eylül Üniversitesi'nde öğrenci ve öğrenciliğine başladığı günden beri sürekli bir e, polisin tacizi altında kalıyor. İşte içeri alınıyor, bırakılıyor ve gereki Azadi Velhat Gazetesi açmış olması, e, satmış olması. Yani bir stand açmışlar ve orada durmuş olması. Ve şey diyor yani oğlumu hayattan mı kıtırdılar diyor. Yani ben onu aslında devletin üniversitesini teslim ettim. Ben, e, hani biz ilgili bir e, aileyiz, ilgili bir babayım. Fakat devletin üniversitesinde yapılan baskılar sonucu oğlum bu hale geldi. Ve dün şeyi söylüyordu. Yani bu Hendekle ilgili konuşurken bir hendeğin arkasına bakın. Hendeğin arkasındaki o genç oraya niye gitmiş ona bakın. Onun bir geçmişine bakın. Onun bir bütün yaşanmışlıklarına bakın. Hani siz o genci anlamadan, onun oraya neden gittiğini anlamadan bunu çözmeniz mümkün değil. Aslında hendeği bizim gençlerimize bu devlet kazdırıyor. Bunu söylüyordu. Yani maalesef hiçbirimiz bir şey yapılmadık yani sonuçta. İnsan ona da üzülüyor hani hiç, hiçbir şey yapamıyoruz gerçekten öyle. Evet bu şimdi açlık grevi de devam ediyor öyle mi? Devam ediyorlar. Eğer hala bir gelişmesi alınmazsa ölüm orucuna başlamayı düşünüyorlar. Ee, evet yani açlık grevi ile ölüm orucu arasındaki farkı da bir izah eder misiniz dinleyicilerimiz yani için Yani aslında lütfen. çok ben de kişisel olarak farkı çok detaylı bilmiyorum ama açlık grevinde sanıyorum sıvı falan alınabiliyor. Evet. Öyle hani doktor kontrolünde bazı şeyler alınabiliyor. E, fakat ölüm orucunda artık hiçbir şeyin alınmadığı bir süreç diyebiliyorum. E, kaç kişi var e, bu e, açlık grevinde olan ve ölüm orucunu düşünen e, yaklaşık olarak? E, yani e, anne babaları bazılarının abileri var. Yani kalabalık bir gruptu. Yani bir, benim gözlerimim bir 8-10 arasında insan vardı gibi evet. ama tam rakamı veremeyeceğim tam bilmiyorum. Yok zaten ben sadece bir genel şey olarak sormak evet, istemiştim. Evet. İnsan yani. hakları kimisinin yani... abili, abisi var kimisinin annesi babası var bir daha sonra Diyarbakır'da öldürülen bir gençin daha ailesi açlık grevinde onlarla beraber yani sadece bu iki genç değil bir gencin daha ailesi daha eklenmiş durumda yani üç gencin ailesi açlık grevinde. Evet. İnsan Hakları Derneği'nin de evet. e, binasında... Minder'de e, Böyle minderler sevilmiş yeri. Orada yatıp kalkıyorlar. İşte yani ziyaret edenler var. Böyle yani. Durum kötü yani. Evet. Gerçekten. Durum gerçekten hiç, hiç, hiç, hiç görünmüyor evet. bu tarafta. Bu tabii Diyarbakır'daki. Yani mesela Cizri'de de altı tane cenazenin henüz gömülmediğini biliyoruz. Yani gerçekten hani inanılmaz cenazeler üzerinden giden bir Savaşlar çok korkunç yani ee, hani ölü bedenleri buna alet etmek ölü bedenlerin gömülememesi e, bilmiyorum dünya tarihinde başka savaşlarda var mı ee, hani bu dönem bazen 90'larla kıyaslıyorlar ya hakikaten 90'larla belki hiç kıyaslamamak lazım ben 90'larda da Diyarbakır'daydım yani burada doğup büyüdüm ve hiç hiç böyle şeyleri hatırlamıyorum evet o zaman da çok bahşiş şeyler oldu yani insan onuruna korkunç dedeleyecek şeyler oldu. Ama hani böyle böylesi yani işte bedenlerin günlerce bili, bilinçli bir şekilde bilerek ortada bırakılması, bunların üzerinden savaşılması yani bu, bu çok korkunç. 90'larla bile kıyaslanmayacak bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Evet, yani mesela ben dün sur içindeydim. Sözünüzü kesin. Ha, rica rica yani sur içinde yani Dün değil önceki gün biliyorsunuz e, havan topuyla e, gelme sonucu bir kadın öldürüldü. Melek Apaydın. O mahalle, evet. evet evet hemen o sokağa gittim İskender Paşa'ya. Şimdi sokağa çıkma yasağının olduğu e, sokaklar e, Hasırlı ile Fatih Paşa gibi. Buralarda yaşayan insanların bir kısmı tabi bu arada burada yaş buralarda yaşayan insanlar çok yoksullar. Onlar e, bir müddet sonra İskender Paşa gibi. Yani Ana Gazi Caddesi'ne alırsak e, caddenin solunda çatışmalar yüksek. Sağındaki sokaklara taşınmaya başladılar. Kendi evlerini bırakıp işte sağındaki sokaklarda İskenderkoşa gibi mahallelerde ev kiralayarak oralara yerleştiler. E, Melek, e, Melek Hanım da onlardan bir tanesiydi. Ben dün o sokağı ziyaret ettim. Yine öyle bir aileyi ziyaret ettim. Hasırlı'dan oraya taşınan. Ve durum gerçekten feci. Yani bir şey söyleni onu... Ee, yani biz vali beyle görüşmemizde de o da şey dedi yani bu altı mahallede 25 bin nüfus vardı dedi şu an e, işte 20 binin çıktığını düşünüyoruz dedi yani 4-5 bin nüfusun kaldığını düşünüyoruz dedi ama bu altı mahalle için geçerli halbuki için işte diğer mahalleleri e, sokağa çıkma yasağının resmi olarak olmadığı İskenderpaşa mahallesi gibi ama fiili olarak olduğu mahallelerle kalktığınız zaman 80 bin civarında sür içinde nüfus var yani yani e, insan kalmadı. Artık orada çok az kişi kaldı. Bir kere bu doğru değil. Orada hala oralarda hala binlerce insan var. Çatışmanın çok yo yoğun yaşandığı mahallelerde sadece 4-5 bin kişi kaldı. Ki bu da çok ciddi bir rakam. Yani halbuki İskenderpaşa gibi yerlerde binlerce insan var. Ve bu insanlar e, açıktalar. Yani ben mesela dün gittiğim evde e, Melek Hanım'ın evinin hemen 3 ev ötesiydi. Bir eve gittim. Ve şey sadece kilim. Ve bir elektrik sabası vardı. İçeride on kişi vardı. Üç tane, üç tane bebekti zaten. İnsanlar bu şimdi çünkü hasırmadan falan eşyalarını alamadan çıkmışlar bu insanlar. Yani insanlara eşyalarını almak için bile yeterli zaman verilmemiş durumda. E zaten döndüklerinde artık ne evlerine eşyaları da olacak çünkü evlerine falan bomba düştü. Bomba düşmüş çoğu insan. Evet. Şimdi insanlar bu halde yaşıyorlar. ya dün mesela ihaleden ben tam çıkarken üç tane kadın gelmişti. Kadınlardan bir tanesi ağlayarak yanıma geldi. Çocuklarım öğrenci başka şehirde. Şu an bilmiyorlar ama ben dışarıdayım ve yatak ihtiyacı var. Yani aynı zamanda böyle bir durum var. Yani madem bu insanları zorla göç ettiriyorsunuz evlerinden, o zaman bu insanların en azından yeni girecekleri mekanlara ilişkin bir hazırlık yapılması gerekirdi. Yani en basitinden bir yatak, bir, bir yatak, bir yorgan, bir battaniye, bir soba. En azından bunların verilmesi gerekirdi. Yani düşündüğümüzden daha feci bir şey yaşanıyor bölgede. Geçen gün biz Gülkan Hanım'ın toplantı yaptığımızda 10 bin civarında yaklaşık tahminlerinin 10 bin civarında evin yok yok olduğunu söyledi. Tahrip oldun. Çok hani yüksek tahrip olan evlerden bahsediyoruz. Bütün bölgede. 10 bin civarında evin tahrip olması demek 100 bine yakın insanın evsiz kalması demektir. Bölgedeki aile ortalamasıyla çarptığımız zaman. Yani... 100 bine yakın insanı siz evsiz bırakıyorsunuz. Yani korkunç rakamlardan biz aslında bahsediyoruz. Ki bu bizim gördüğümüz, yani biz şehirlerde gördüğümüz mahallelerden bahsediyoruz. Ama daha kırsal alanda ne olduğunu, şehirler o kadar vahim durumda ki, kırsal alanda ne olduğunu henüz bilmiyoruz bile. Yani sınırlarda hangi köyler boşaltılıyor, kim ne halde, kim aç mı, ekmeksiz mi, bunları bilmiyoruz bile. Yani aslında korkunç bir facia var şu an burada. Hani bir türlü e, insanların görmek istemediği. Evet. Yani şeyi de yeni öğrendik. Biz onu gömüldü zannediyorduk. Üç aylık Miray Bebek ve dedesinin de on gündür morlu olduğunu da öğrendik. Evet. ya yani inanılmaz bir şey. Yani hani ölülerin gömülememesi ne demek? Ölülerin çürümeye başlaması ne demek? İnsanlar yani buzlarla, karlarla ölülerinin bedenlerini diri tutmaya çalışıyor. Bu nasıl bir şey? Yani bu ben gerçekten hiçbir kelime bulamıyorum. Yani şu an yaşadıklarımızı ben Tanık ettiğiniz şeye hiçbir kelime bulamıyorum gerçekten. Evet yani 3000 yıl geriye gitmek Antigone'yi finan hatırlatıyor insana doğrusu Sophokles'in trajedilerinden. Nurcan Baysal çok teşekkür ederiz Her zaman teşekkür zaman sizi e, bu şekilde bilgilenmek ve dinleyicilerimizle paylaşmak için bu bilgileri rahatsız ediyoruz kolay gelsin. Estağfurullah teşekkür çok, ederim size de kolay gelsin. Çok teşekkürler.